991, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, Muavviz kızı Rubeyye ile Ümmü Sümbüle'ye yaptığı ikram, evet, Muavviz bin Afra, Bissa, hurma ile birkaç salatalığı Hazreti Peygamber'e gönderdi, Hazreti Peygamber salatalığı çok severdi, o sırada Bahreyn'den bazı mücevherler gelmişti, Hazreti Peygamber, onlardan avucunu doldurdu ve bana verdi.